الحمد لله الذي ادانا لهذا وما كنا Salve ala şafi'i lülubi laha muhammad. Allahümün sallâ ala sıyyidina Muhammed. A'udhu billahi sallam ala alim ibn al-şeytanir rajib. Rabbim a'udhu billahi ibn al-zâhı al-şeyyatiyy. A'udhu billahi raba yi'nafdırun. Bismillahirrahmanirrahim. من الله من جعلنا من صرنا عظيم بارك لنا فيه الحمد لله ولا Allah 54 fazla. 36. Neymiş? Ölçüyü, taktiyi taslamam yapmak allah Teala ve Tebrik de her işimizde bizi uyarıyor. Şimdi dersimizden hemen Necmi Efendi kardeşimizle Amir Hanım'ın imkanı aktettik. Dolayısıyla oradan da bayağı cemaat yediler. Üfkattan onlarla doludur. Ee, allah haydi mübarek yapsın. Amin. <Gülüyor> İnşallah hem düğünden sonra Son sonra da nikah, aşırı okuruz. dualarına da katarız inşallah. i̇nşallah. Allah Teala her gece bu derslerden hakkıyla istifade etmek nasip edilsin. Amin. Biz burada Kur'an'da anlatıyoruz. Boş şeyler konuşmuyoruz. Dehirsiz, kaynaksız konuşmuyoruz. Hep konuştuklarımız ad-ı kerimelerden ve i şeriflerden ibarettir. Bu dinimiz, bu İslam bize böylece geldi. Biz de onun nesilleri de böylece ulaştıracağız inşallah. Bu bazı bilmem, edebiyatçıların, bilmem, felsefecilerin ne dedikleri, ne ettikleri bize alakadar etmez. Bunlar inkar edenler, evet, birçok şeyleri şeylere itiraz edenler. Ve biz Allah'ımızın izniyle Rabbimiz Teala'ya te ne buyuttuysa sizlere onu beyan edeceğiz. İnşallah ve ilim öğrenmek farz. Hangi ilim öğrenmek farz? İnsana farz olan amellerin ilmini öğrenmek farz. Ama ben şimdi haç bana farz değilse, haç meselelerini öğrenmen farz değil. Ama haç bana farz olduğu zaman, gideceğim zaman, haç meselelerini öğrenmem farz olur. Malım yoksa, zekat meselelerini öğrenmem farz değil. Ama malım olduğu zaman bunun nisabını, hesabını ne kadardan zekat ki kime zekat verebileceği bu gibi zekat meselelerini öğrenme farz. Namaz herkese farz. Namaz herkese farz olduğu için taharet ahkamı yani haladan başlayan temizlik oh. ve abdest ve ile ilgili meseleleri öğrenmek. Herkese farz. Oruç diyelim farz. Bir adam oruç nasıl tutulur, ne vakit niyet edilir, neyle bozulur bunlar. Bunlar ilmihal. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Talebul ilmi feridatün. Alâ gülü müslüme ve müslüme. Bunu begabî böyle alıyor ve müslüme diye de alıyor. İmam Begabî Hazretleri tefsimdir. İbni macera geçiyor ve müslüme yok. Ama mana aynıdır. İlim tahsili her müslüman, erkeğe, kadına farz. Hangi? İşte burada ne anlaşılıyor? Farz-ı ayın var, farz-ı var. Sen şimdi cenaze namazı nasıl kıldırılır bilmen farz değil. Cenaze imam var zaten. Mesela şimdi cenaze ile ilgili ahkam yok, ticaret ilgili ahkam, ticarete uğraşmayana farz değil. Hangi şey yapmak insana farz? Onu öğrenmek de farz yoksa doktorluk bazıları öğrenir, öğrensin ama herkes doktorluk öğrenmesin nasıl fazla olacak yol yapmayı bilmek nasıl fazla olacak herkes ilme müteahhit olmaz herkes ilme kabiliyetli olmaz zaten herkes ilme çalışacak olsa ne bakkal kalın ne manav kalın ne kasap kalın e, e, ne çöpçü kalın ne kadar önemli meslek bunlar çöpçüler çalışmasa memleket ne hale gelir Her, herkesin işi var yani biri işini bıraksa öbürü rahatsız olur. Fırın ekmek yapmasa herkes gitti bize. Ee, adam su dairesinde çalışmasa, sular göndermese, sevk etmese, sular atmaz. Elektrik ona Yani e, bu kadar meslekler var, işler var, Herkesin iş gücü var. Allah Teala İslam'a uygun yapsın. Amin. Dayı, mübarek yapsın. Amin. Şimdi... <gülüyor> Ölçü ve tartı meselesi. Bugünkü dersimiz bundan ibarettir. Ölçüyü tam yapmak, tartıyı tam yapmak. Bu tabii ölçüyle, tartıyla uğraşanlara yöneliyor. E, bu husustaki hükümleri bilmek, işte helal arama dikkat etmek ama bizde içimizde var. Bu ölçü, tartı işi olanlarınız var içinizde. Bazı işleriniz var. Ölçüyorsunuz, tartıyorsunuz. Ha, benim bu işlere diyelim e, bir nasibim yok. Ve ee, bu farzlar, yani 36. farz diye beyan edilen far, ehliyle yöneliktir. İman dedi, merkeze yönelik. Namaz dedi, merkeze yönelik. Ee, ölçü takı meselesi. Ölçem takılanlara teveccüh eden, herkese alakadar etmeyebiliriz. Ama herkese alakadar edenler ettik. Ben ölçü takıpta satan taraf değilsem de müşteriyim. Ee, Onu yaptığı hata veya yanlışlıktan kim zarar görür? Müşteri zararı görür. Bu ölçü tartışı düzgün olmazsa halkın tamamına zarar cevap gelir. Çok yanlışlıklar olur. Kur'an-ı Kerim bu işin üzerine çok durdur. Çok afi kerime var bu meşanede. وَلَا تَخْفَقُ الْمِكَّى اِلَّا خُدُو Bir hadis-i var. Beş şeye karşı beş bela. خَمْسِن۪ حَمْسِن۪ حَمْسِن۪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 Nerah tekiyane mesvolu. Beş vakit namaz kılas diye biz Allah'a söz verdik. Ne zaman söz verdim? O diyor ben böylemiş şey hatırladım. Sen dün yediğini de unuttun zaten. Neyi hatırlıyorsun ki? Allah Teala el esbi -um. Ben sen Rabbiniz değil mi? Sordu ruhlar alimler. Kağıt herkes ne dediler? Bela. Elbette bak dediler. Rabbi ne demek? Rabbi bizim bizi yarattın sın, yaşadınsın etiştirense, bürütensin, kemale ettirense ne buyurursa yapacağız demek öyle değil Allah. bunun altında bütün bu emirler, yasaklar yok ama şimdi dünyaya gelince başladı mızıkçılık bu çok ağırmış, bu çok zormuş <gülüyor> bu devam ediyormuş, ben bunu bir gün iki gün zannettim yok sözü bozanların Allah başına düşmanların sallallahu der verilen sözde böyledir Kullara verilen söz böyledir. Maalesef bugün sözün hiçbir önemi kalmadı. Eskiden denilmedi bu adamın sözü senettir. Yani söz verdiğini yazıya düşüm yok. Şimdi senedi de boş. Çeki de ödeniyor. Yani sözü senetken nereye geldi? Yazdığı senet boşa çıktı şimdi. Berbat oldu memleket. Efendim şey işte bu millet Müslümandır da, ee, Niye birbirini öldürüyor, niye gaz oluyor, hırsızlık burada çok oluyor, kadın kocasına itaat etmiyor, izinsiz sokağa çıkıyor, açılıyor saçılıyor, adam karıyı çok dövüyor, öldürüyor, bıçaklıyor falan filan. Madem İslam'da böyle şeyler haramdığında, bu neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Bana mı soruyorsun? Dini yasak ettiniz. Sorbetleri yasak ettiniz. Vaaz edenleri hapsedtiniz, e doğru söyleyen alimleri idam ettiniz. İstiklal Mahkemeleri cayır cayır idam fermanı verdi alimlara. E millet cayır bırakıldı. Ha şimdi yeni yeni biraz bir şeyler konuşmaya başladılar ama o zaman biyoloji efendi eski dönemde katip vaiz kabir bazı da çok tesirli olduğu için onlara da izin vermiyorlar. İsmi lazım değil. E, dün bilgiler bize olur. Diyor ki yani radyoda konuşmaya o kadar evet ediyormuş o kadar evet ediyormuş ki yani çok kesinli konuşuyor da millet işte Allah'tan kitaptan haberler edecek yani 40'lı yıllarda 50'li yıllarda falan yani 50-60 sene evvel konuşuyorum bir kere konuşabilmiş hemen yasaklanmış hiç daha konuşamamış adamcağız o hassette gitmiş alim adam bir kere konuşabilmiş. E biz şimdi her gün konuşuyoruz Elhamdülillah demek lazım. Ya çok şükretmek lazım. Ben şeker küllü ezdiğinden de şükrederseniz nimetizi artıracağım. Bir kere konuşabilirmiş adam ya. <gülüyor> Fakat o zaman da televizyon yok, bir şey yok falan herkes radyo başında. Böyle de tesirli bir adam konuşursa ne olur? Milletliliğinden döner. E istemezler. Zaten milletin yoldan çıkmama kadar canımız çıktı diyorlar. E bir daha bu da kocalar yola mı e alsın? İstemezler. Orta'lı Mahmut Kamil o devleti varmış mesela. Şehzade başına bahsedermiş o zaman, yarım saat bahsedermiş, vaat dolarmış, taşarmış. Ha Benim babamın naklettikleri o zaman, tabii yaşlılardan dinlediğim için için hiç tanıyan, duyan da peki yoktu. Urfalı Mahmut Kamil o Ama bir tesirli konuşmuş, bir tesirli konuşulmuş, millet kaleyana gelmiş. Vay bu milleti ayağa kalkacak, doğru Kıbrıs'a sürmüşler onda. Yani bir iki tane konuşan vardıysa da bunları yasaklamışlar. E şimdi böyle bir zamanda millet çahil geçmiş. Ahmet'i sayamıyorum. İslam şartlarını bilmiyor, helal haram bilmiyor, cennet cehennem bilmiyor, bir milletin kafasını karıştırdınız, cennet var mı, cehennem var mı? Acabalar sokulmuş bazılarının kafasına. E bu adam Allah'tan korkar mı? Allah'tan korkmayan kuldan utanır mı ya? Yani? Şimdi, bu din niye bu milleti frenleyemiyor? Haramlardan uzaklaştıramıyor. Madem Müslümanlarlar niye bu kadar kul hakkına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 Niye yazmasın? Belki ben gavurum diyor. Niye Müslüman yazdım diyor. O zaman gavurum yaz. <gülüyor> ya o zaman da diyor polis bana bakar, kes bana. Ne alakası var? Vatandaşsın sen. Gavur olan da vatandaş oluyor. Gavur olan cennete giremiyor yoksa. Buralara giriyor, çıkıyor Türkiye'ye. Sorun yok. Korkma gavurum demekten mahemiz. Yani Müslüman yazdırmak istemiyor. Demek gavur şöyle lan. Müslüman olan istemez mi? O zaman tamam, yatsın oraya ne mal olduğun, <gülüyor> ne mezak olduğun, yatsın oraya, onu da istemiyor. Ayrımcılık olmuyor, necilik olur, hiçbir şey şeycilik olmaz. E, adamı kandırıyorsun Müslümanı diye kızını alıyorsun, sonra gavu çıkıyorsun. Adam da diyor, ulan bak, verdik kızı buna, çıktı sapık. E çünkü bu hacını, hocanın, Müslümanın kızını alabilmek için, e, şimdi bu şiartında e, istemiyor ne olduğunun yazılmasını. Böyle e, kanal dolayı getirecekse millet falan. Millet dinden uzak oldu. Millet dinden uzaklaşınca hele haram bilmez oldu. Allah'tan, cehennemden, azaptan korktu. Bazı ilahiyatlar, e, hurafeci hocalar var Beli gibi işte, Beli kast ediyorlar. Hurafeci hocaların yüzünden millet dini anlamıyormuş. Ve Millet yeni başladı dini anlamıyor birkaç senedir. Sizden uğraştık senelerin, şey. 20 sene sizi dinledi de. Şey Kaç kişi namaza başlattınız? Kaç kişi kapattınız? Kaç kişi arandan kurtardınız? <gülüyor> millet daha bugün şeyi bile duymamış. Böyle evlatlık diye bir şey yok İslam'da. Evlat alsan da evlatlık sana yasak. Yani kadına çocuğu evlatlık alsa o çocuk büyüse o yabancı olur o çocuk. E ben bunu evlatlık büyüttüm diye o kadın onun yanına açık çıkamaz. Halvet yapamaz, tek kalamaz. Ancak süt emzirirse iki yaşına kadar o zaman süt evladı olur. Tamam bunu bile millet demiş ya haberi yok. Şimdi yeni yeni başlamışlar, ya evlatlık alıyoruz ama haberler şeyde programda söylüyormuş kadın Kucuk Bey hocayı dinledim demiş, şimdilik evlatlık aldıydım ama ulaşıyorum ona süt emdirmeye demiş süt E de bari evladım olsun hakikaten yoksa olmuyormuş ya Bu kadar müdetteler ne günahlara girdi bu meseleler Hangi plan aramı anlattınız ya? Allah. İşiniz gücünüz, teravih yok, namaz üç vakit, kadın başı açık takılınır, cin yok, peri yok Bunu Allah'ım ulaşıyorsunuz ya Esas hurabecisi sizsiniz. Ayetlere, hadislere dayanmadınız. Hep aklınıza dayandınız. Mantığa dayandınız. Ne Diyanet gördük yani Diyanet Değişi'yi yapmışından. Sakal diyor sünnette yok diyor. Halbuki fazla korkmuyor adam buyurdu. Dört mezer müthiş alerler hemen. Bu kadar önemli. Sünnet değil diyor adam yok Diyanet Değişi. Geçenki öyle dedi. Ondan evvelkilerden adam ne diyor ya? İsa'yı selam gökte nasıl yaşayacak diyor. Atmosferde hava yok. <gülüyor> oksijen yok, oksijen. Ya bunlarla var, kuram edici siz misiniz, biz miyiz? Siz ne büzün var, diyanet reisi olmağa, ilahiyatçı olmağa, felsefeci olma. Siz gidin, e, uzay bilimcisi olun ya, astronot olun, bilmem ne olur. Farelerle, maymunlarla çıkarsınız uyduya. Oksijen var mı, yok mu? Sen o, Onu mu sordular sana oksijen var mı? Allah ne buyuruyor, o sünce bu. Salın lan şimdi. Neyisiniz? Meryem. Meryem'in oğlu yaşıyordu. Yakında inecek arasında. Bu kahvede hadis varken oksijen aranın. İşte bunlarla uğraştı bu millet. Milletin belası bu. Millete haklı söylemediler, doğruyu söylemediler, helal ağam demediler. Kimileri kadınlar beni beğensin diye kadınlara görev etbaa verdiler. Kocanıza itaat etmeniz şart değil. Gizlisiz evden çıkabilirsiniz. Siz köle misiniz, nesiniz? Kadınlar da bunu beğenecek zannediyor. Kadınlar da beğenmecek bunları. Kadınlara bakıp soruyorum diyorlar, ''Koça'' diyorlar, ''Sen doğru konuşuyorsun'' diyorlar. Halbuki ben bazı onlara uymayan bir de konuşuyorum. Ama kitaptan konuştuğum için. Millet anlıyor ki bunlar bizi uyutuyor. Bunlar bize yalan konuşuyor. Efendim, cennet yok. Veya cennet var, huri yok. Veya huri var, cinsel partner değil. Sekreter gibi olacakmış. Şimdi burada bu kadar kadın dinliyor, adam da Süleyman yeni imamı, bilmem ne olursa olsun. Bu kadar kadın, kimse inanıyor bunlara? Man diyor, bu diyor bizim gönlümüzü almak için veya bizim, adam da değiller ki ne diyelim. Yani bir şey diyor bu, cinayetli kovt ya mı Kadınlar da biliyor ki bu huri işi var. Kur'an'da var. Kadınlar hak mı ya? Kadın akıllı, kadın Allah'a inanacak, sana inanacak ya. Yani bunlar. Bak, basit gibi görünüyor ama bunlar iman meselesi, itikad meselesi. Allah'ımızın var buyurduğu şey adam yok diyor ya. ya yani hadise zayıf diyorlardı. Şimdi ayetide zayıf ve ayet diyecekler ya. Veyahut da diyecek ki bu ayetin manası bu değil. Baksana zekretle evlendirdik kelimesine adam diyor ki sekreter gibi. Yani cennette sekreterlik ne iş var ki? Özel kalem lazımdı ki cennette. <gülüyor> i̇ş mi var ki ya? Yol mu tıkanacak? Su mu patlayacak? <gülüyor> Cennette ne olacak ya? Yani, Arabam mı yolda kaldı yani? Telefon edeceğinde ne lazım ya? İçinden geçer önüne geliyor zaten. Sekretermiş yani. Bu, yani konuştukları da anlamıyorlar. Lan biz bir şey söylüyoruz ama çok saçma oluyor yani. Onu da düşünemiyor. Bu millet kafayı peynirde mi yedi? Ayeti hadisi görüyor adamda. Allah'tan meallerin yani yorum yapıyorlar yanlış da direkt meale yanlış mana verebilen tek şu ana kadar çıkmadı. Yakında o da çıkar. Ama yorumlar, parantez, dip, don, onlar da bozuk çok. Fakat ayetin direkt manasını verebilir. Ha böyle bir meal yazdı san demek, hurilerle evlendirdi değil, hurileri ondan sektörler yaptı diye meal verecek. Direk meal'e koyacak yani. Koyar mı yani bu kafa? Kafa bunu da yapacak. Yakında, daha yakın da gördüğüm tehlike, meal'lerin falan tamamen tahrip edilme tehlikesi olacak yani. Allah'tan bu eskiler, Ömer Nasuh Efendi'ler şunlar bunlar yapmış da şimdi yeni yapanlar mecbur onlara uymak zorunda kalıyor Hasan Basri çantayla. Allah rahmet etsin kabirleri nur olsun, elmal hamri yazır falan. Şimdi yeni gelen tabi o kadar cesaret edeni şu ana kadar çıkmadı. Yani mealin direkt kendi meali de bozacak. Ama tip top çok. Ayette diyor ki فَاِيْنَا مِنْ كُرْا عَرَجُولَيْنِ فَا رَجُولُونَ وَاُمْرَا تَعْلِمْ مِمَّنْ تَعْضَوْلِمْ نَشُوَى اللّٰهِ اَنْ تَقُلْ لَيْهِدٰهُ م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 hemen altına dipnot Ali Kulatmış dipnot değilmiş o zaman kadınlar okuma yazma bilmiyordu şimdikiler bildiği için bir kadın da itare eder <gülüyor> ya Allah'ın ayeti var yukarıda aşağıya böyle dipnot olur mu ya yani Rabb'in illetini belli biri unutabilir demek ki unutma meselesi onlarda fazla olduğu için şaşırmaz oldum. yok bu kadın aşırı zekiydi, bilmemlerde birinci pirinci çıktı 13 bu tek olur. Ya kardeşim kaide, bütüne göre veriliyor. Ondan sonra istisnalar kaideyi bozmaz. bozmaz. İstisnalar kaideyi bozmaz. Mesela bir adam bir kadınla tek yerde bir odada tek başına ne yapmasın? Ya, bu Kalmasın. Ya. Bu adam ya Allah'tan. Çırklak kadın görse hiç şey düşünme. E ona göre Allah ona müsaade edecek yani kadınla bir odada kalma. E peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadın elini tuttu mu? Hiç kadın evi tutmadı he. E, halbuki masum, günahsız. Ama hüküm geldiği zaman herkese şamidir. Yani yoksa kadınlar bundan al üzülmesin. Niye biz iki tane lazım oluyor? Sanın birbirine destek olman için. Sonra bir kalkar, adam sana yalan konuşturmaya çalışır. Veyahut seni zorlar şu kadardı borcun falan Borcunu gizlemeye çalışıyor. Tek başına kadın zor olun İki kadın olursanız birbirine kuvvet olursunuz Sen de tek hedef olmazsın Allah seni acıyor kayırıyor da Orada birbirine kuvvet düşün. iki kadın olmayı Rabbim şart koşuyor. E sen şimdi niye bundan dağlanıyorsun Allah? bir kayde koyduğu zaman Peygamber de uyuyor sallallâhâilsele Erkeklerle kayde var Kadınlara da var Herkes hakkında Allah'ın kanunları var Bunlar değişmez! Onun için millet gerçek dini anlamak istiyor, hakkı duymak istiyor, helal-haram huzurusunda bilgili olmak istiyor. allah Teala bazı hükkanlar yarattı. Şimdi araya buluyor. En azından internetiydi, işte bu radyo de Ali Kulefemi'ydi, bizim internet sitesiydi, peşin flaş Televizyonda yarın program oluyor, bayağı bir soru var, konuşuluyor yani ilmi. Bayağı bir meseleler deşiriyor. Artık kimse ben bulamadım, etemedim, dinleyemedim sayılmaz. Hakkı duymak lazım, hakkı bilmek lazım. Eğer bu millete doğru bir din anlatılsaydı, tabii ki bugün suç oranları bu kadar fazla olmazdı. Ama bir yandan hocalar, doğru konuşanlar engellendi, vaaz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 tebliğe devam edeceğiz, vaazda devam edeceğiz. İyi diyelim etmez sadakadır. Kötülükten ne yetmez sadakadır. Değil mi? Şu azdan hep Sen birine ulaştırsan sadaka vermek kadar sevap yani. Dediler ya Rasulallah de, be hüdüzi o bulucu, o. Zenk fakirler geldi. Ya Rasulallah zenginler bütün sevapları aldı gitti. Niye? E biz kılıyoruz onlar da kılıyor. oruç tutuyoruz onlar da tutuyor. Cihada gidiyoruz onlar da geliyor. E? Ama biz paramız yok sadaka, veremiyor. onlar sadaka veremiyoruz onlar sadaka veriyor. Zekât veremiyoruz onlar zekat veriyor. Fitre veremiyoruz onlar fitre veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu ki Allah sizi aşağı etmedi. Sizi bir şeyden eksik bırakmadı. Neden? Çünkü sizin subhanallah demeniz sadaka yazılır. E destekiyor sadaka diyor. La ilahe illallah dedi bir sadaka sevabı olsun. Beş bin tane la ilahe illallah dedim. Beş bin tane sadaka vermiş oldum bugün.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 Sadana nakledelim, inşallah Rabbim yeniden kalbine idaretler ekecek inşallah. Fazıl göreviyle bu kullarını vesile edecek inşallah. Siz kullarını vesile yapacak, fazla yapacak, yeniden dini Mübisistan parlayacak inşallah. Parlaması başladı, parlaması var. Şimdi büyük olan sıkıntı bu kötü alimler. İşte ayet arası okuyup yalnız bana veren veya kasıtlı tarif edenler Allah mühmeti şerlerinden muhafaza etsin. Allah'ın bunlara fırsat vermesin. Amin. Allah bunların çenelerini kapatsın. Allah bunların ilimlerini iptal eylesin. Amin. Akıllarından kalplerinden bildiklerini Rabbim söküp çıkarıp nedir nezah eylesin. Dişe bilemeyecek hale gelsin. Kopsamaz hale gelsin. Amin. Amin. Kim bu milletin inancını bozuyorsa, itikadını bozuyorsa, fıkhını bozuyorsa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 Onların hepsi günah kefalet olur. Tabii doktor mezarasına günah yazılır yanlış yaparsa. Ama adam en azından günahına kefalet olur. Adam ahirette gazap olmaz. Ama bir adamın kader yoktur, kadere inanmak lazım değil dediğin anda o adam kafasını karıştırdın, amen tüsünü bozdun. O adam elak ettin, ebedi cehenneme attın. Sen kurtulabilir misin daha? Sen millet DNA olmayacak. Hakkı ayacak. Vedaet arayacak Allah hidayet yaratacak faz bu şimdi bize fazla yönelmiş i̇şte otu 6 civar okuyoruz, neymiş ve <gülüyor> müşteriler için ölçüm yaptığınızda ölçeyi tamamlayın ölçeyi tam yapın. hiç eksik yapma bir zetre kram eksik olsa Düşün ki kaç kişiye böyle tattın, ölçtün, ne kadar ahirette kul hakkı. Yani bir gram hakkla adam ahirette çenete giremez ya. Ne burayı Mahurrahman Hazretleri? Allah. 70 peygamber kadar ameli olsa, bir zerre kadar da kul hakkı üzerinde olsa ödemeden çenete giremez. Ödemeden çenete giremez. Orada da ödeşmek zor, burada bir gram, iki gram. Be beş gram mesele değil ama ahirette bir gram eksik verdiğin adama efendim ne yapar? Köşkünü sarayına alıp gider. Sana hakkını helal etmedikçe sen celete giremezsin. Bayağı abi sevabını götürür. Ne düşünmeleri var? Ver burada bir liralık, iki liralık şeyin. Doğru yap. Hatta senden geçsin ondan geçmesin. Biraz da fazla yaparsın şüphelenize. Ölçüm yaptığınız zaman tam yapın. Tartarken de vezinu tartın. Bilkis dost il mustaqiil. Dost doğru tam. E terazi her şey ona vuruluyor da. Kramış yüzü buzü kilosu oradan anlaşılıyor. Terazi bozuk ne o no. bozuk tartar. Ya yani da bozuk hayallanmalar ne oyunlar ne şeyler ya. Kramış bu tan zengin oldu fare zengin olur, der tarafı çalıyor ya ama velakin işte böyle elini böyle şey vururken tatlıya böyle bir hızlı vuruyor falan böyle bir indiriyor sefer 250 gram kıyma 350 geliyor hemen de ondan böyle böyle yapıyor ben alıyorum o 250'ye inmeden alıyorum veya onun usulü mesela ona böyle bir vuruyor 400'den o 300'e inene kadar da duruyor Artık ne bileyim o oyunları ben bu o sahtekalıkları bilmem ama millet biliyor ya Bunlar her şeyi yapar. Belki de tartının altına cıva koyar, bir şey koyar, öyle de var. Her şeyi iki misli gösterme usulü yani. Yaparlar bu millet, ne yapmaz ya? Her yeri soyuyorlar. Soymadık yerden yok, duvarı geliyorlar. Şey, binanın arkasından geliyorlar. tünel kazıp alttan çıkıyorlar. Kapıda nefsi duruyor, içerisi soyulmuş. Ondan <gülüyor> <gülüyor> bile bak. Sabah diyorlar ki, ben burası uyudu mu? Sen neredeydin? Ne buradaydın? Uyudu mu? Yok. Elif ne bilsin alttan künelden yan altmandan gelmiş diymış. Uyucunun ortasına kapıdaki ne bileyim kapan kapalı ya. Ne der? Allah Allah. Ne olacak? Ne edeceğiz? Nasıl hesap vereceksin ahiret? Nasıl cevap vereceksin? Ölüm var ya! Kabrına yazacaksın, münkerine gir şu haline, ne cevap vereceksin? Basacaklar sana sopayı, kabrin ateş olacak. ben hurabem söylüyorum sana ya! Kabrin ateş olacak. cayı cayı yanacaksın ya! Nasıl beğeneceksin yandına? İşte ne denemesi be ya! Yak bu tarafına hadi! Yaksana kadar sızlıyor, görürüm! Biraz dumanda kabrına çıkma bunu! Niye böyle yapıyoruz? Hiç mazuret yok ya, Hiç ölüm yok mu? Bütün millet sergibi gidiyor. Bugün bu kadar cenaze çıktı sen, ne düşünüyorsun? Allah'ın bizim imanımızı kuvvetlendir ya! Amin! Ölümü devamlı düşündürmize ya! Amin! Ölümü çok hatırımıza getirmişim ya! Amin! Hangi günaha karar verdik, onu da ölümü aklımıza getirdi. Amin! Gözümüzün önce kabri getir ya! Amin! Amin! Delike hayrun! İşte bu sizin için daha hayırlıdır! ve ehzelü cevila akıbet bakımından daha güzeldir. Yani çok kar edemiyorum. Etme! Ne dedi Şuayb aleyhisselam? Biliyorsunuz Medyen ne kavmidir? Şuayb aleyhisselam kavmidir. Musa aleyhisselam da orada kaldı ya 10 sene çobanlı. Şuayb aleyhisselamın ümmeti neden battı? Helal bu. <gülüyor> He? Ölçü ve tartıda noksanlık düşündü. Kur'an-ı Azimuşşan'da ee, bazı kavimlerin helak sebepleriyle birlikte zikretti. Lut kavmi erkek erkeğe ilişkiden, kadın kadına da ilişkide vardı aynı kavimde. Efendim, Şuayb-i Aslan'ın kavmi ölçülü taktiği işte, esir etmekten böyle e, allah Teala bazı kavimlerin tekzipleri var, imkanları var. Zaten inkar hepsinde müşterek. Bazen de özel suçları var, mülahları var. وَيَا مَدْيَنَا غَوْفْ Medya'ne, yani Medya kabilesine kimi gönderdik? Kardeşleri şu Şuayb'i gönderdik. Şuayb Aleyhisselam geldi, galiba bütün peygamberler ne diyorsa, o da aynı için söyledi. Ne söyledi? Ya kavmi abudullah, ey benim kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin ondan gayrı İlahınız yok, ondan başka tapacağınız yok tamam. Ve lakin guzül <gülüyor> mikhail Ölçüyü taktiğini <tartıyı> noksan etmeyin. İnniyab aleyküm bir hayır. Ben sizin durumunuzu iyi görüyorum. Bunu da muhtaç da değilsiniz. Hepiniz yiyorsunuz, içiyorsunuz, geçiniyorsunuz. Hani fakir sen yapabilirsin demek değil ha? Burada onların halini anlatıyor. Ve <gülüyor> İnniyab ''Ben sizden korkuyorum, başınıza gelecek azâbe-il min Bir günün azabı başınıza gelecek, her tarafı kuşatacak, kimse kaçamayacak. ''Ve yâ kavme uf-l-mikya'yle vel bil ''Ey benim milletim, ölçülü tartıyı adaletle tam yapın'' ''Ve lâ tevf-fasünnâ insanlara eşyalarını verirken mekanlarını noksan etmeyin'' ''Ve lâ tev fil Yerinizünde fesat çıkartmayın, bozguncu vaziyette dolaşmayın. Bu da her yere fiyasko için. Değil mi? Faturalar meselesi. He, adam kullanmadığı suyu yazdın adama. Bu da buna göre Elektrik okudak kullanmamış yazıyorsun adama fazlata. Bu da buna giren. Telefon konuşmamış iki dakika, bir dakika fazla yazıyorsun adama. Bu da buna giren. Ne oyunlar dönüyor şimdi? İlla herkes peynir tatmıyor yani. Kimisiyle böyle işler yapıyor ince işler. Bilgisayarın başında. Muhasebecilik. O muhasebecilik ne veballi bir iş. Yanlış hesap yapar. O adama verecek. Adam sana teslim olmuş. Efendim gelir sendeki hesaplara bir hareket eder. Sen de o hesapta ileri geri yapmışsın. Adam haberi yok. Ortaklar arasında ne meseleler. İşin başında olan var, olmayan var. başında olan ne yapar? Oradan kârı noksan gösterir. Buna az para versin diye. Bak ne meseleler yani. Bunlar hep yapılıyor. Bir de kendine göre muhasebeti buluyor. Bo Bozacının şahidi şıracı. Ondan sonra şuradan kaçıralım, buradan ortaktan kaçıralım, vergiden kaçıralım falan falan. Gerçi vergi meselesini soruyorlar ama vergide de e, mesele farklı biraz. Çünkü adaletli vergi olacak. Konulan vergiler adaletli olacak. Devletin hatta vergi alma hakkı vardır. Ama vergilerin olmayacak adaletsizlik, ve eşitsizlik olmayacak. E zenginle fakire aynı muamele olmayacak. Herkese gücüne göre olacak. Yani. Böyle her tarlayı aynı sabanla sürmeyecek. Burada da yanlış işler var. Ne olacak böyle bu işler? Ee layıklık bizi kurtaracak hep ya layık işte layık yani her şey layık yani. Her şeyin layık. Bana sorarız. Allah kitabına baksa bütün bu işler düzelir mi? Düzelir. Kur'an'a, hadise baksa her şey düzelir mi? Düzelir. Ya ben parti martı kursam paşa geçerim ya. Niye? Çünkü ne ne diyor Kur'an'ım? Fakirin elektrik suyu, para, su parası, elektrik parası efendim Doğalgaz parası, ödeme imkanı olmayan asgari ücreti asla almak kahit değil. Ne yapması lazım? Devlet onu karşılaması lazım. O Herkes beni seçer değil mi? <gülüyor> ya! bizim millet bundan haber ver. <gülüyor> Ben Benden 300 eksik gel. Kim olursa o. Tamam Bunlar da, işte bazı palaparışlar çıktı eskiden. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Kırk alansan dağıttılar falan. Neyse, onlar yedi gitti, sekiz geldiler. Şimdi tabii yaşlandılar da ge gelebiliyorlar, Yoksa şimdi bire gelirler. Çünkü millet seviyor bu işleri. Baba orayı çok seviyor yani. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yapamayacağın işi şey konuşmayacağım. O da halam. Şimdi işte doğru Müslüman adam olsa siyasetçiler, memlekette bir sorun kalmaz. Neden? Adam doğru konuşuyor. doğru konuşunca da ne der? Maaşlara zam yapamayacağım. Kusura bakmayın. Elektrik, şu parası alacağım. Çare yok. Bu türlü geçiremeyiz. Dediği anda kimse sana araya vermez. Sen de kurtulursun. Onlar da yabandan kurtulur. Ama işte olmuyor. Bütün mesele milleti nasıl kandıracağım. Ondan sonra işin başına geldi, Hadi bakalım. E bütçe denk olmuyor. E sen ayağını kendin alsaydın ya buraya geldin ya. Ne bütçe denk olmayacağı belli Ama alamazsın. Fakir ya o ya 600-700 lira Kaç 300-400 kiraya veriyordu, keci kondu da gece oturuyor zaten. Evet. Nasıl bir elektriği etkiliyor da arkadaş? Evet. Mara yapmak lazım. Haksızlık yapmayın diyor şu Aybal yani. Zulüm yapmayın. Adaletli olun. Bu her tarafa gider. Biz evet. mesele bu, mesuliyet mesele bu. E, bu millet İslamiyeti tatlı geçe. Hiç fakir kalır mı? Kalmaz bir fakat fon çıkartmışlar onunla neye gittiğimi öyle değil yani halbuki zenginden alınacak kırklamış zekat zekatı da gelecek devletin tahsil namları hesap edecek sen öyle istediğin kadar kendi kafandan vermeyeceksin mallar yiyormuş mağazada. ondan sonra kendi kafasına göre ben bu sene vermiyorum bu senin şeydini mi ver niye bu sene çok borcun bak Hesap etti mi borcun alacak ana? Ne hesapları yüzüyor borcun çok. Olur mu öyle bir iş şey ya? Borcun şu kadar gelim kaç kat malım kaç kat? Ama şimdi devlet tansiyonları gitse, her gelirlikli gitsen, cekette hesap etse, onu da sadece fakirlere vereceğiz. Başka biri yok, kova çeşmi yok, hastane pastane. Fakirlerin en evlisi fakir kalmaz. Bu kadar istisilik sorunu var. Zekat işlese işsiz, işsizlik sorunu kalmaz. Amma ve hala tutturmuşlar bir layıklık. Hala. Ya bu sizi getirdi getirdi buraya vurdurdu duvara, tosladık da daha, daha nereye gideceğiz ya? Daha nereye gideceğiz? E işte layıklığın başı Münayistan, köktü gitti. Amerika, millet çıktı sokağa. Herkes rahatsız. İşçiler rahatsız, şunlar rahatsız, kapitalist sistem. Yani kimse daha memnun olamaz. Adalet yok. Bir yere kadar durur durur, millet patlar. İnfilaf eder. Bizim milletin müslümanlığı neye yarıyor biliyor musun? Ancak şuna yarıyor biraz tabii ki. Ona şube yok. Ya boş ver millet ne kadar biz kanaat edelim, sabredelim, mazuret var, cennet var. Bu yüzden bizimkiler biraz zor çıkar şu Yani müslümanlığımız iyi o bakımdan. <gülüyor> Ona yarıyor. Ona çok uyarıyor. Ya müslüman değil misin? He Müslüman Müslümanlıkta sabır yok. E var, o zaman sabret. Ben yiyeceğim, sen sabır etsin. <gülüyor> o adam, da he, he sabredin. Tüm filmi gibi bir sene kadar var bu memlekette. Bunun izahı yok. Bu memlekette bu sosyal yapının izahı yok. Biri tokluktan ölüyor, biri açlıktan ölüyor. İzahı yok. Ama ve lakin işte, halk Müslüman oluyor ya. Halk Müslüman ya, ona yarıyor Halkın kazını almak için Müslümanlık çok iyi. Ama bu, bu da elden gidecek yakında. Çünkü öyle eskiden de o Müslümanlar, değil mi? Sabredin, oturun, görmezden gelin, susun, az konuşun, dünya kelamı yapmayın. Millet oturuyordu şimdi bu yeni Müslümanlar yakında ayağa kalkar. Adamlar bir şey, artık dinde imandan haber kalmamış ki. Onun için Ahdi mübini İzlam olsun, zengin de fakirler eder, fakir herkes eder. Er Kurban oldu Kur'an. Allah'ım bize İslami nizam nasip ettim. Ani düzen nasip ettim. Amin, amin Allah'ım amin. Ya Rabbi alemin Bu millet niye istemez bunu ben anlamak lazım. Ya? Ne yapar gelince istiyorum. İşine gelmiyor. Onlar da için işte, ya hocam işte İslam'ın düzeni gelince karıları örtel hepsini. Bir tane zıpla karı göremeyiz. E görme. Git sen karını gör. Eların yani, karısını niye göreceksin? Kızını. Hakkı böyle düşünenler var mı? Kimisi içkiye içki yasak olur. Ben şimdi kara borsaya düşer. Şimdi en azından yine idare ediyorum. Bayağı zaman geldi ama yine de ölmeyecek kadar içiyorum. Ama <gülüyor> <gülüyor> lakin e, şimdi yasak olur. Bu sefer e, şey, e, bodrumlara iner. O zaman zor olur. Düşürüyorlar bunu biliyor musun? İskanfilisi değil. Şu yasak olur, bu yasak olur. Zina yasak olur. Allah! Zina yasak olur ama dört evlilikte selbez olur. <gülüyor> Allah seni boş mu? Korkma be! Korkma be! Kur'an'dan korkma be! Allah'ın dini en irtidav, en müstakil, en doğru düzendir. Allah'ı buna inanmayan kafirdir. Allah'ı kafirdir. Allah'ı yahkum وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler. Ecai düzenle Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler biliyor musun? He? Musun? Hayır. Peki görelim. Hayır. Allah'a indirdikleriyle hükmetmeyenler. Fe ulâ'lûmü'l kâfirûn. Kafirler ta kendileri dirdiler. Fe ulâ'lûmü'z zâlimûn. ta kendileri dirdiler. Fe ulâ'lûmü's fâsıkûn. ta kendileri dirdiler. Bu kadar ayet var. E sen nasıl dersin ki şimdi laiklik iyidir? Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek iyidir? Allah tüyler diken diken oluyor. Bu lafı dinlemek de şirktir. Duymak da şirktir. Allah'ım bize indirdiği nizamı nasip eyle. Amin. <gülüyor> ne içimiz var? Zalimlikle, fazillukla, kafirlikle. Ne içimiz var? Fransa'yla, İtalya'yla, Yunanistan'la haberi kaybolur. Biz İslam'ı yaşayıp yaşatacağız dünyaya öyle bulacağız inşallah. <gülüyor> Biz bunu bekliyoruz. İnşallah. Biz bunu beklerken hepten dilsiz mi olalım ya? Allah Allah ya Allah. Kalkasın, kalksın. Niye bu kadar kasvet? Niye kapkara çıkar? Niye susmuşlar? Niye taciz var? Niye tecavüz var? Niye niye niye niye niye? Hepsi bu Allah'ın düzeninin işlemesinden. Niye terör var? Niye terör var? Kur'an'ın hükmetmemesinden. Ve la hakamu bi gayri ma enzelallah. Bir topluluk Allah'ın indirdiği hükümlerle amel etmezse, tatbik etmezse, illa ta'ala Allah başım بينهم. Allah aralarında iç savaş çıkarır, birbirine kırılır. dolarlar. i şerif katum kaldı. Velâ kituz zina. Bir millette zina çoğalırsa illa feşabi'ul maut, ölüm oranı artar. Velâ tasfufu miktal ve'l mizan. Ölçüyü taktişik edenlerse İlla feşâdîmül fakr Fakirlik yakınlaşır İlla uhidû bisselîn Kıtlıkla ve bereketsizlikle cezalandırır Bunlar Her şey yok mu? Ölüm atmadı mı? Fakirlik atmadı mı? İç savaş atmadı mı? Millet birbune girmiyor mu? Ne olacak bu? Sorduğun zaman da Bizim gibi hurafeci hocalar Yüzünden millet dini anlamamış Biz anlatsaydık millet anlardı bize anlattırmadınız gibi şey. Bize anlattırmadınız. Ha özel gelenler, dinleyenler, anlayanlar oldu. Ama bu halk genel manada sohbetleri dinleseydi. Bugün hiç zannetmiyorum bu kadar böyle rezilim olacak. İnsanların içinde iman var ya. Bu halk müslümandır, kalbinde cevher var. Ama cevheri işleyecek. Efendim madenden çıkaracak, işleyecek. Adam lazım. Adamlarda boğuşturmadınız. Şimdi celemeyi çıkıyorsunuz, fatura pahalı. Medreseleri kapattınız, tekkeleri kapattınız. Doğuda, Güneydoğuda, seydalar faaliyette gö gösterseydi, medreseler faaliyet gösterseydi, var, Allah sayılarını artırsın. Ama az! Eğer oralarda bütün din adamları, ilim adamları sohbetler yapsaydı, rahat olsaydı, bu olur muydu böyle terör ya? Olmaz asla! Bir oralarda hocalara, Şehirlere, alimlere, seyitlere, seyda derler. Yani çok saygılı oranın halkı. Çok saygılı. Ama ulaşımlar koptu, Hesaplandı. Medresede okuyan adama hiçbir imkan verilmiyor. Adam niye okuyacak? Okuyacak, okuyacak. Memur olamıyor, maaş alamıyor. Ne yapacak adam? i̇mam Azam olsan dedi, seni imam yapma. İlla imam acı ya adam ezberlemiş, hafız olmuş, Arapça'yı yutmuş, bütün kitapları yutmuş, seni İlahiyat'taki profesyonellerini suya götürür, suzu getirir, 40 sene daha okutur. Ama adam diyor ki, iman mağazam olsan diploman yok. Ya bunları yaptınız, ya bu düzeni biz şey de olduk. Ondan sonra tabii terörünün de zemini yeşerdi, her türlü ciharet, her türlü rezalet yeşerdi. Ondan sonra ana imazı tekirmiş, Kur'an'ın yüzünden zor okuyor, okuyamıyor kefsirden haberi yok, hadisten haberi yok, fubiyotahçın haberi yok, diplomalar almış, çıkmış, gelmiş, mamal olmuş. Şimdi yanlış namaz kısıran vardı o. Yanlış okuyan var, arkasından namazı yargı ediyorsun yani, rastladığın zaman. Diploma ilanmış olur mu? Ehliyet lazım, liyakat lazım. İdâ hüs-i de nevru Emanet, iş, yetki, hüküm ehil olmayanlara teslim ediniz. Feth alırsa, bekledi kıyamet koyacak. Dedi, dedi ki Şuayb aleyhisselam Ya size bir kalmıyor mu bu ölçüde tartıda verdin? Ara gram dedi, yedi gram verdin. metre metredir, iki metre kestin. Oradan iki santim, beş santim çalmadın. E beş gram, üç gram çalmadın. Evet. burada sen bir ticaret yaptın. Aldın, sattın değil mi? Bir kâr kalmıyor merkezde, kalıyor. Kalıyor ama kurtarmıyor. Şimdi ben beş metreyle beşer metre şeyde sanki 50 metre bir metre kazanırım bilmem Şu bak ya 20 lira 20 liraya bu kadar cehenneme girilir mi ya Allah'ın size bıraktığı kâr خَيْبُ اللَّكُمْ كُنْتُمْ مُؤْمِينَ Allah Peygamber'e inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır yani Allah'ın verdiği kârda ne var? bereket var helal kazanırsın bereket var haram kazanırsın çok kazansan bereket yok لَاَيْا ben sizin başınızda murakip değilim ki sizin başınızda gelip ölçerken tartarken onu mu kontrol edeceğim ya? Kalbu <gülüyor> dediler. Ya şu ayet o salatuk te'amurk ennetruk ma'abudabauna ve ennabhalir yamalina ma'nisha. Eh şu ayet. Ya sen dediler babalarımızın tatlı kutularını tatmamızı bize yasaklıyorsunuz. Ve abla mallarımıza karışıyorsun. Şöyle ölçmeyin, böyle tatmayın diye bize karışıyorsun. Senin namazın mı sana söylüyor bunu böyle ya? Bak bak senin namazını mı söylüyor böyle ya? Aynı müşrik lafları şimdi de var değil mi? Sen sakalım mı öğretiyor sana bunları ya? Sen çarşafı mı söylüyor sana bunu? İyide gelen tere halimur reşid. Ya ben de sen acele etmeyen halim halimselim olgun bir adamsın. Niye karışıyorsun ben ne almışım ne satmışım ya? Şimdi bize de aynı sözü söylerler. Ben de biraz köşüde böyle biraz şiddetli konuşuyorum. Aşağı elim çok yumuşak huylu bir adam. Baksam böyle, buradan ahkam kesiyorum, aşağıda, ya iyi, zayıf huyluyum, iyi insanım, kaba değilim, bağırmam, çarpmam falan, ama o sefer, ya hocam sen iyi huylu adamsın, ahlaklı adamsın, böyle, niye onu, buna çarpıyorsun? Ya ona buna çarpmayayım da nasıl durayım ya? Sen kader inkar etsin, sen iman şartımı ikiye indireceksin, sen namazı üçe indireceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, ben de buraya çıkacağım, hoşas olduracağım, doğruyu söylemeyeceğim. Benden onu bekleme. Peygamber'e ne diyorlar? Sen halimsen, iyi adamsın, iyi huylu adamsın. Ne karışıyorsun milletin, Kimle ne yapmış, kim eksik tanmış, ölmüşsün, ne karıştırıyorsun biz? Hep böyle derler ha hocalarım. Karışma ya hocalarım. Başına sıkıntı gelir. Bilmem ne, ondan sonra. Mahkeme açanlar, içeri altanlar, şöyle böyle olur. Ya, biz böyle olduk zaten. Ondan sonra da bazıları dediler, demediler değil. Ebis ademedik met diye ya karışmadım. Yaptım böyle işte. Çok konuştum falan. Geldiler yani bunu bana diyor yani mu? Kahle çay maceriyak o mu? E benim milletim. Arayın bir kutbaya benletip bir rotbi. Söyleyin bakayım. Bana Allah'tan ayet gelmiş, din gelmiş, delil gelmiş. Burada kayımı, nüris kayı Allah beni kendi tarafından güzel rızık varla rızıklandırmış ise. Ben bildiğim doğru işte nasıl yapayım ki? mavi Ben size yasakladığım şeyi kendi gidip de yapmak istemiyorum. Ne diyorsam sizin onunla ben de amel ediyorum. Gücümün yettiği kadar ben sizi düzeltmek istiyorum, alemi düzeltmek istiyorum. Ölçüde tartıda noksanlık yaparsan, zina yaparsan, ciddi, yersen, kumar oynarsan, faiz yersen, yalan dersen nizam kalmaz, düzen kalmaz, güven kalmaz, bunalım olur. İnsanlar hiçbirine itibar etmez, itimat etmez. Bak eskiden sözle, lafla alışveriş olan memlekette, şimdi çekle, senetle bile vermiyor adam ödemeyecek diye Hiçbir itibarı kalmadı insanların. Çünkü İslam'ın düzen işlemiyor. İşte bu ifsattır. Ama Kur'an'a göre yaşasayken bu ıslattır. Ve ma tevfik illa billah. Benim muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımıyla. Aleyh tevekkel tüvide yunib. Ben ancak Allah'a güvendim. Ben ancak O'na yön Ve yakomu nâ icrimennekum şikâfî. Ey yusaybekum viz'um âzâbâkum menûhenev kovme hukdinev fâna sâlih. Ey şahir-i şahir-i şahir-i şahir-i şahir-i şahir-i şahir-i şahir-i şahir-i şahir-i şahir-i şahir-i şahir-i şahir-i şahir i şahir i şahir i şahir i şahir i şahir i şahir i şahir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 Lut kavmi de sizden uzakladı. nasıl taşlarla Allah onlara taş yağdırdı nasıl onları yerin dibine geçirdi. Estağfirû rabbekum şümmetuhu ile af isteyin. sonra Allah'a tövbe edin. Bütün hatalarımızdan, cemî günahlarımızdan ya Tövbe ya Estağfurullah, Estağfurullah, estağfirullah, estağfirullah, el-azîm es-ez-i'lâ il-yâ el el-hayyel-kaynum ve me Yani üç kere bunu okursa Allah kadar merhamet sahibi ki, halpten kaçsa, en büyük günah yapsa diyor, pişman olup şunu üç kere olursak, ah olur ya! Estağfirullah el-Azim la ilahe illahu, el-hayyel-gayru ve ve-tuğri. Estağfirullah el-Azim la ilahe illahu, el-hayyel-gayru ve ve-tuğri. Bugün Kurtului tepsirinde gördüm. İmam-ı Teala R.A.T. Bir toplulukta, bir millette, bir memlekette herhangi 15 kişi, 15 kişi olsa günde 25 kere kendi günahları ve Müslümanların günahları için afisteceler o memlekette toptan bela gelmez diyor. 15 kişi olsa en az 25 kere kendi ve toplumun günahları için istibar Bu Bozukta ben yazdım. İstifa risalesinde var, o istifa risalesinde var yirmi kere, ebri var yirmi kere. Hatta öyle bir istifara nedir o? أَسْتَغْذِرُ اللّٰهَ الَّذ۪ي لَا اِلٰهِ اِلَّا رَحْمَانَ الرَّح۪يمَ الْحَيَّ الْقَيُّمَ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ اَبَدًا وَاَتُوبُ إِلَيْهِ رَبِّ اِخْفِرِّيهِ Bunu yirmi veya en az 25 kere. Yapsa, kendine, ailesine, mal olan mülküne, mahallesine, çevresine, ...ve hatta bulunduğu memleket halkına bela gelmez. Denemişler bu sahip olmuşlar ahaleler. Hadis-i Şerif'te de geçiyor, 27 kere. Vardı, 15 kişi çıksın bunu yapan ya. Ben de bir gün yapıyorum, düşkün Bir gün yapıyorum, düşkün oluyorum. arabanın önüne yazmış, sonra arabayı değiştiriyoruz gidebilir. Şimdi kiralı tuttuk bir arama zaten. O arabanın önüne diyorum, yazın şunu, istiğfarları unutma. Böyle yazmıştım, böyle vardı. Önünde, şimdi yine unutuyorum. Arkadaşlar ayına tembih olsun, onu övme yatsınlar. Ama 15 adam lazım. O işi cemaattan birileri üstlensin, memlekete bela gelmesin. <gülüyor> bu istiğfar özel. Değişik bir şey. Daha kolay, Allah mahvirliğin velil müminine vel mü'minâ. Bu daha kolay, bu daha dişinize göre. Allah mahvirliğin Ya Rabbi beni affet, velil mü'minîne inanan erkek kalp marafet. 15 kişi yapsın buraya 25 kemer. Hafiz deyin, tevbe edin. İnne Rabbi rahimun vedud. Rabbim çok acilidir. kulları çok sever. Müslümanlar çok sever. Kalu ya Şuaibu. Ma lekkum kezirun min ma tekulü. Ve inne alene râkebine allah'ibah. Dediler ey Şuaib. Senin dediklerinden bir çoğun lafları <gülüyor> <gülüyor> anlamıyoruz. De bu ya istifa, tevbe, bir şeyler. Anlamıyoruz. Zaten seni çok küçücük görünüyüm. Ama kabiliyet bu Ve olmasa seni taşla öldüreceğiz? Ve aziz? Sen bizim nezdimizde böyle muhteşem adam adamıyız. Ama işte kabiliyet seni tutan yani ırkçılıktan. On üçün sana dokunamıyorum. Ali akımlar min Allah. Siz Allah'ın gücünü görmüyorsunuz da benim kabilelim gücünü mü görüyorsunuz? Ben Allah'ın peygamberiyim diyorum size. Allah değil. Vettegazdumur a'adun zihriyyah. Arkamıza attınız öyle mi? Hiç Allah'ı sabak atmıyorsunuz öyle mi? İnne Rabbî bina te'amelun Rabbim sizin yaptığınız her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Kıpırdatmaz sizi istese. Ve yapalım ümmelü a'lâ mekânîkûl. Öyle değil mi? Siz artık beni taşıyacak hale geldiniz siz Allah'a inanmıyorsunuz hüküm, helal, haram dinlemiyorsunuz öyle mi? Tamam ey benim kavmem devam edin durumunuz üzere, haliniz üzere. Yapın yapabildiğiniz kadar. İnni âmî ben de cihada devam edeceğim, tebliğe devam edeceğim bağsa devam edeceğim sevfete alemûne meyletî halâb-ı yuhziyyûn men vekâdî yakında bileceksiniz kimin başına rusvay edecek bir azap gelecek kim yalancıymış göreceksiniz ve tabi bu, bekleyin belanızı İnni ba'ki rafi. Siz bekliyorsunuz ben öleceğim. Ben de bekliyorum siz ödeyeceksiniz. Peygamberler neler çekti? O millet tayar. Ve ma jaa'a Ne zaman bizim azap emrimiz geldi? Cayya shayban ve'llezina amanu ma'a bi rahmetin minna. Shayban Aleyhissalatu vesselam ve onunla beraber iman etmiş olanları acıdık, rahmetimizle kurtardık. Ne dedik onlara? Vahiy geldi Şuhayb Aleyhisselam'a. E hemen çık, inananları da al git, e geri kalanı bize bırak. Onlar helal olacaklar. İman kalsın. Çünkü bir e, cebra Aleyhisselam gelecek, bir narayla ne yapacak işlerini bitirecek. وَاَكَدَتِ اِلَّذ۪ينَ فَلَا مُصْفَيْهَا O zalimleri ne yaptı? Bir nara, Cebrail aleyhisselamın narası kuşattı. Allah. Bir de bakıyorum başka ayette de var. Şimdi bu ayet-i kerimede Cebrail aleyhisselamın narası helak ediyor. Şuara suresini açtık. Şuara suresinde ne diyor? اِفْقَالِلُونَ شُعَيْبُونَ لَا تَتَّقُونَ Şuayb aleyhisselam onlara dedi ki Allah'tan korkmayacak mısınız? Haramlardan sakınmayacak mısınız? ''İnniylekum rasulun emin'' ''Ben çok güvenilir bir peygamberim'' ''Fettekullahı atı'ûn'' ''Allah'tan korkun, benim sözümü dinleyin'' ''Vemma a'serikum aneymin edur'' ''Ben sizden para bul istemiyorum'' Bütün peygamberler aynı şeyi söylediler, ''Para istemiyorum'' Onun sohbetten para alsa tesir etmez. ''İnecri illa alâ rabbil alemin'' ''Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Evvelkayla ölüte künü ünelmüşsün. Ölçü tartıy tam yapın. Eksik edenlerden olmayın. Zinu bil kıspası müstakin. doğru teraziyle tartın. Ölüte künü nasır şam ölüte adem filan İnsanların malının bütünü eksik etmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dolaşmayın. Vatkuledi kalaka Hep aleytlerin Sizi yaratan önceki atalarınızı yaratan Allah var. Bu aleni Allah yönetiyor, o öldürüyor, o diriltiyor, Her şey onun elinde, ondan korkun. Karimine manziliniz üzere harin. Tezahid git ya sen büyüren dişlerden birisin. Ve manzilinle beşerliksin. Bizim gibi bir adamsın. Peygamber olsan büyük farkın olması lazım. Yememen lazım, içmemen lazım, alışveriş yapmaman lazım. Ve inazunük elmin elkâdibi. Zaten biz seni yalancılardan olarak düşünüyoruz. Tesküp hani Gökten parçalar indi, taşlar yağdı. doğru söylüyorsa kamamızda taşlar. Halaba bir an daha iyi biliyor sizin neler yaptığınızı. Sizi korsutlar, sizi de bu onu yalanladılar. bu Burada da buyuruyor ki gölge gününün azabı onları yakaladı. İnce o kâne adab bir azim, o çok büyük bir günün azameti. Nasıl oldu? Çay basam çıktı burak, müminler bitti, onlar kaldı. Ondan da bir kuraklık, bir kuraklık, yağmur yok, su yok, bir şey yok. Heyal olacak hale geldi, ama öyle değil. Bu sefer Allah Teala bir bulut gönderdi. Bulutu görünce herkes kurumuş hâlâ arizun lumturuna. Bu da başka bir surede. Dediler ki, Aa, bu bulut bize yağdıracak. Ademiş yağdıracak. Haberleri yok. Belûnestâ acel tümmin. Allah-u Teala diyor ki o sizin acele gelsin azap, yağdır kafamıza gökten dediğiniz azap, haberiniz yok. Rihun bir yel bir rüzgar, bir bulut ki fiha acabun elim İçinde can yapıcı azap geliyor. Tülden de ruh şeyin gelen Rabbiha, Rabbinin emriyle önüne gelen her şey kırıyor, geçiyor. Şimdi Aras Amerika'ya e geliyor ya, hortum, hortum. Şimdi de şey geldi, kum fırtınası geldi. Her şey de oraya gidiyor ya. <gülüyor> Dünyada başka bir yer yok ve oraya gidiyor. Ne işi şey var bu? Her türlü haber zaten çok. Şu kasırga geldi, bu gitti, bu geliyor, bu yoldan. Acil demir alın, boşaltın, çıkın, gidin. Geçen kazıkla kurdu geçiriyor. Ya ormanlar yanıyor. Ondan sonra sen efendim. Kum fırtansı. Ya bir kum fırtansına baş edemiyor ya. Nasıl baş edeceksin? Geçen bir çekirge bastı bir yeri. Allah-u Teala çekirgeyen büyük orkularındandır buyuruyor. Çekirgeyi de baş edemez bir memleket ya. Bir memlekede çekirge musallat etse tarihada mahsul kaldı. Allah ım. Allah ım. Ne aciz teknoloji ne kadar aciz. Teknoloji. Bir atom bombası atıp da var, çekirgeler ötsün. E sen de kalırsın. <gülüyor> <gülüyor> bir ara yaptılar ya biri. E, Kovaltilerde oldu öyle bir şey. Şimdi çekirgeler şeyi yedi. Ondan sonra ben... Çekirgeler bazmış ortalık. Mahsulleri yiyor. Herkesi bu çekirgâh oradan. Yani silahlan bile. O çekirgeler canı kaçmadı ya silah. <gülüyor> çoğu boşa gider ve adama gider falan bir tanesinin burası çekirge kondu o da karşısına işaret ediyor ama konuşursam çekirge kaçar diye böyle yapıyor falan işarete karşısında böyle biçaklı adam gitti çekirgelere bir silah bir atom atarsa çekirge Rüzgarla bir atom at kum fırtınasına rüzgara kasırge bir atom at gitsin geri tamam toplandılar bulutun altına bekliyorlar Allah'ım ya Rabbi buluttan bir ateş yağmaya başladı başlarına. Taşbahu la ta'ila mis'al. Sabahan diyor evlerinden başı ortada bir şey yok. Hepsi biçilmiş, samana dönmüş. Adam diyor şu. Şey bir yandan ateş yağıyor buluttan kaçamıyorlar. O anda da Cemal Yaşar nar atıyor. Zaten ateşin ateşi özümü yok. ''İnkâne dillâ sayheten vâhid eden'' Yasin'de var. Habibine, Can'ın kavmine. Cebrail aleyhisselâm'ı gönderdik diyor, bir nâra patlattı. ''Feygâhu <gülüyor> gâmedûd'' Bütün o zaman Antakya halkı sörmüş ateş külü gibi öldü gitti diyor. Yani Cebrail aleyhisselâm'ın öyle güçlü sesi var ki, şu anda gelse, dünyanın üzerinde bir sayha, bir nâra atsa, şu anda Yedi milyar, sekiz milyar insanın hepsinin kalbi çatlan, ödüm koptu derler ya, işte ha, ödü kopar, hepsi ölür, bir tane sağ kalmaz, o kadar kuvvetli sesi o. Narası var, gürültü de demek, kalbi çatlatır ya. Bir yandan Cebrahazen bağırıyor, bir yandan ateş yarıyor, ve asbaruhi diyari, gazini, vatanlarında memleketlerinde diz çökmüş gittiler, hepsi öldü indiler. Sanki hiç oradan yaşamamışlar, hiç yaşamamışlar, o sokaklardan hiç geçmemişler, o memlekette hiç bulunmamışlar. أَلَا تُعُدَى الْمَدِيَنَكَ مَا دَعِدَ الثَمُودُ Kurban oldum Allah. Cehut kavmi diyor, Saliha Aleyhisselam'ın kavmi nasıl kahroldu? Buda Aleyhisselam'ın kavmi nasıl kahroldu? Nuh Aleyhisselam'ın kavmi nasıl kahroldu? Nasıl uzak oldu, nasıl rahmetten kovuldu? İşte Şahid'in aleyhisselam kavmi medyende kahrolsun diyor. Allah baktı mu belayı Allah'ın bedduası aa, kurban olduğu icraat demektir. Senin beni gibi iki de Allah şunun belasını verip daha sağlam başlıyor ya. <gülüyor> Beddua diyorum benim herif daha canlandır. Benim bedduam da tutsa zaten adam kalmayacak. <gülüyor> Yok ben duacıyım. Beddua değilim. Birkaç tane var öyle zındık onlara yapıyorum. <gülüyor> onlara yapıyorum. Tutuyorlar birkaç tane zındık tuttu ama özel görüşelim bu konuyu. Kürtüden <gülüyor> anlatamam. Şimdi efendim Rabbim başkımız belayı, Kahriyi uzak olsunlar dediğimi bitti onlar için. Onun için bu ölçü tartı işi şakaya gelmez. Bak koca millet bu yüzden helal oldular. Şimdi bu hususta bir imayet burada var. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Küvvet var, es ve uçurur şeytan. en beteri şeytan için çalandır. Hazret Aleve'nin soru, beki be de bu nasıl olur? Fakat nasıl ma ne kalsa ahadu minet mikalet kabdet ve ne illa ve akdı Şimdi. Bir kimse bir ölçekten bir avuç bir çanak Çanakla da ölçülenler var ya böyle batırıyorlardı Eskiden bu kadar teraziler yoktu hassat terazilerde Bir avuç bir çanak eksik yapsa O eksik olanı eksittiği tarafı şeytan alır Şeytan geliyor alıyor ha Allah, Allah Allah Ve mizal-i kıyazza kum Şeytanların kızıkları onlardır Şeytan neyle giyiyormuş geçiyormuş o eksik noksan yapanlardan o da oradan götürüyormuş. <gülüyor> Şimdi diyorlar kuravet. Lan ne kuravetsi? Bu hadis e, de ayet yok mu? Var. <gülüyor> ne buyuruyor? İsra suresinde şeytana, ve şârikum fil envâli vel evlâdi ve idru. Sen onların malına da ortak ol, çocuğuna da ortak ol. Malına ortak ol. İşte sen böyle ondan çaldın kendine, oradan şeytan götür. O şeytanın nasipini. Yani ne demek? En kötü hırsız ne? şeytan çalan yani kendine yarasa bari dersin ki dünyada yaradım bari ama sana da yaramayacak diyor çaldığını şeytan zaten öldürecek ondan hiç sana da bir santim de kalmayacak. Şeytan alıyor besmelesiz yedin şeytan beraber yiyor içti şeytan içiyor hanımına yaklaştın şeytan yaklaşıyor mallarına çocuklarına ortak oluyor. Eğer hırsızlık yaparken besmele çekilir mi bile çekteki avro. <gülüyor> Besmele çekmezse şeytan ortak. E zaten iki gram çalışır oradan Besmele çekilir mi? Ne çekilmezse şeytana gitti. Allah'a men el helal. Kim helal gelse böyle gramlara, kuruşlara tenezzül etmezse hatta milyan dolar olsa haramsa bırak derse safa dini temiz kalır. Irz-ı şeref temiz kalır. Verakka <gülüyor> kalbu. Kalbi yumuşak olur. Ve deme'et aynâ mühâşyetinlâ teâlâ. Allah korkusundan gözlerine yaş gelir. İşte ben ağlayamıyorum hocam ben. Belki de sen haram yiyorsundur. Dikkat et. Çünkü haram yiyen taş gibi olur. Taştan bile süsü Bundan yaş çıkmaz. Ya, gözlerine yaş gelir. Allah korkusundan ama. Öyle sevgilin beni terk diye ağlayan çok <gülüyor> saftekar var. Allah için ağlıyor, kaç kişi var? Huzurlu huzurlu ağlıyorlar ya her şey. Allah için mi ağlıyor? Yani görmedikten benim, gördükten görmemiz de lazım değil. Zaten onu gece falan gizli ağlamak lazım. Böyle <gülüyor> bir konu iddia etti. Hiçbir adam helal yelse duasının önüne perde yoktur. Duası direkt Allahımızın kabul huzuruna duası olur. Ve men ekel el haram kim haram yelse matkal bu kalbi ölür. <gülüyor> Nefsi zayıflaşır. Bütün haramlara müptela olur. Şimdi ne dedi size? Benzin bozuk olursa araba pekler. Adam haram yedi mi? Bütün uzunlarında ibadet, zevki kalmaz. Ve artık onun nefsi haram yedikten sonra zinaya da meyilli olur, kumara da meyilli olur, yalana da meyilli olur. Çünkü benzin bozuk. Helal yeseydi canı ibadet isteyecekti. Haram yedi, canı haram üstü. Ve haybe Allah Teala'nın. Allah haram yiyenlerin duasını engeller. Ne dedik? El duamız sema. Dua gökten anahtarıdır. Anahtarın dişleri olmadan açmaz. Dua anahtarının iki dişi vardır. Bir gül helal sul Biri yalan konuşmamak, doğru konuşmak. Biri de helal lokma yemek. Allah'ım haramdan muhafaza et. Sübhan'ıyla muhafaza et. Takva ibadet. Haram yiyenin ibadeti az olur. İbadet nasip olmaz. Namazı zor kılar, üşenir, sabah namaza kalkamaz. İki ne kadar nasıl kılacağım dağları taşıdım bana namaz demeyin der. Abkes alana kadar 30 dakika düşünün. Ya bir dakika abkes alacak, 20 dakika oturup düşünüyor ya. Hadi imam. Işte. Hele o sabah namazı da var. Böyle oturuyor armayına dalıyor malıyor. Az daha gidecek yeri. Zor böyle kaldırıyor kendisini abkesine başlıyordu. Muslun başında da düşünen var. Müslüman başına hala bir devam etti. <gülüyor> Haram yemiş. İbadeti az olur, zor olur. Allah müjhabbül. <gülüyor> ya Rabbi alaamin. Evet. İbn Hazreti Allah'ın umar buyurlardı ki bu ölçüyle tatille uğraşan tüccarlara, ticarlara e şimdi de tabi ölçü tartı değil mi? Demin dediğim, muhasebeler, bilgisayarlar, otomatik hesaplar bunlar hepsi buna giriyor. Eksik noksan yaptığın zaman, adamın hesabını karıştırdığın zaman kasıtlı adamın anlayamayacağı hileler var şimdi bu bilgisayar işleri daha da bir acayip oluyor. Yani. E şimdi evvelce adamın eline falan bakıyordun, tartıya bakıyordun bela. E, biraz yine anlıyordun bir şey. Şimdi adam bir hesap çıkamıyor sana anlayamıyorsun yani öyle de incelikleri var bu meselelerin. Bu ölçü ve tartı işi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَا يَقْبِرُ رَجُلٌ عَلَى هَرَامٍ ثُمَّ يَدَعُهُ لَيْسَبِهِ اِلَّا مَغَابَتُ اللّٰهِ Bir adam bir haram yapmaya güç bulursa, zinaya gücük etti, imkan, fırsat doğdu. Ölçü, tartıyı noksan etmeye fırsat doğdu. Bir hesabı karıştırmaya, kendi lehine çevirmeye,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 ölçüyü, tartıyı, hesabı, kitabı doğru yapmanız sizin için dünya ahiret daha hayırlıdır. Bak dünyada da daha hayırlısı gelecek, ayet daha hayırlıdır diyor ya. Ve hesaplarıyla akibeti neticesi de çok güzel olur. Hem daha iyisi gelir de mağdurete suale olmaz, azabı olmaz. Dünyada da meşru ve helal imkanlara kavuşursun, zevklerine nail olursun. Evet. Bugün de Rabbim bu dersi. Ben ileri açmışım. bu. Oranın kitabını getirtmiştim halbuki. Bir daha 37. dersi için Bilmiyorum harfalarıyla son dakikada vaktimiz yok. İşte bugün öyle bayağı bir ziyaretlerimiz vardı Seyyid İbrahim Hazretleriyle. Medine'den şahitlerimiz var burada. Allah Allah. Efendim, Abdullah Devlet Mukhari Efendi kıymetli çok Medine-i min e eşrafından orada bütün Allah toplamına, Seyitlere Şeyh Muhammed Zekeriyah Hazretleri'ne çok hizmeti geçti bu mubalik. Çok büyük hizmetleri var Medine-i min İslam'a, Kur'anı Allah, Allah. İslam ona nasip etti bazı ziyaretler. Allah Teala onun da işte naskedirsin. Hayırlı buradalarına ait etsin. Elhamdülillah çok gelenimiz oluyor, misafirlerimiz oluyor. Sizin de burada cuma gelişsin bu Onlar da bulunuyor. Medine'nin havası geliyor. Mekke'nin havası geliyor. Allah, buralar sofra buralar. Allah'ın sofrası. Bu sofralara gelenler mahrum olmaz inşallah. Onun için vakitler bulamıyorum biraz. Son dakika geldim dedim. Neresi dersler? Gitti mi dedim açtım sonra. Bir de baktım 36 yıl yapmamışız. Böylece yeniden çıktı. Bunu duyuruyoruz size. Efendim din nasihattir. Duydunuz mu bu hadisi? E dinu en nasihatu din nasihattir. Bunun manasını hepiniz yanlış biliyorsunuz. Bugüne kadar da böyle biliniyor. Nedir o? Din nasihat yani insanlara vaaz etmek O bir kısmı. Halbuki diyor ki kimin için nasihattir? Allah için nasihat. Allah'a nasihat. Peygamber'e nasihat, Allah'a nasihat olun mu? O zaman bu hadisin manasını yazdım. Bu dergide bunu güzelce anlayın. Allah'a nasihat ne demek? Peygamber'e nasihat ne demek? Müminlere nasihat ne demek? Devlet reisine nasihat ne demek? Çok acayip manalar var. Çok. Güzelce okuyun inşallah. Bundan ibaret. İmam Rabbani Hazretleri'nin hayatı ve yazılıyor. Muhteşem ötesi. Bu Necdet Tosun kardeşimiz çok bu işte. Mahir bir yerde bulunmayacak şeyler bu başka kitaplarda yok Bunlar İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni tanımamıza vesile olacak inşallah evet şimdi dualar kısmında var burada başlıkta var doğum kolaylığı için yapılacak faydalı dualar nazardan korunmak için yapılması gerekenler lazım mı? Lazım. vallahi peygamberlerden birisi bir mezarlıktan geçerken ne buyurdu bu mezarlıkta yatanların ek serisi nazardan ölmüştür bu mezarlıkta yatanların ekserisi nazarlarındadır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inel ayne hakkun nazar haktır. Ve inel ayni lehudhilul cebelel kıdra ve regülel <Gülüyor> kabra Göz nazar, dereyi kazanan insanı mezara sokar. Hadis mi ya. <Gülüyor> Öyle nazarlı adamlar vardı, böyle bir bakıyordu ormanı deviriyor. Ağaçlar peşine kırılıyordu biliyor. Getirdiler efendim sallallahu anh dedeme nazar etmek için. Dediler bir de şuna dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesel'e de neye geldi. ''Ve yekâdü lebeye kefâru ve yüzzü gûle kefâriye fââriyillemâsimûlîkirâ'' ''ve hûlû neyde ulem Habibim az kalsın o kafirler, gözleriyle senin ayağını kaydırıp seni devireceklerdi. Az kalsın! Öyle nazarcı adam getirdiler. Ama ben de sana ayetler indirdim, dualar indirdim, fikirler indirdim, nazarı tersine dönen. Onun için nazardan korunmak için bayağı bir şey yazdık. Şimdi tek tek şey demem. Haftaya falan birkaç örnek verebiliriz. Derdiler için işte, o nazar şeyini hiç ayırmayın yalnızdan. Onları böyle hız edin, ezberleyin. Devam muamele edin. Adam biri geliyor, aa dükkanın ne güzel. Hemen onları okumak lazım. Efendim, sakalın güzel, bir de baktın sakal gitti. Sakalın güzel derse adam dökülür ya. Böyle bakıyorlar, acayip acayip bakıyor. şuan güzel. Ay şu çok iyiymiş, bu bir araban ne güzel. Cep telefonu gitti, cep telefonu gitti. Bir milyara aldın, o sonra. Allah 16'na git. Gidecek. Bu nazar var ya her tarafa vurur. Ona dikkat edin. Bir de Yasin-i Şerif'in, Yasin-i Şerif'in de okunuşu var. Yasin'i ne niyetle okursan hasıl olur mu? Yasin'i makbule ne niyetle okursa onun üçündür buyuruldu mu? Ama burada bir Yasin yazmışım. Nasıl bir Yasin? E hoca Kur'an'da olmayan bir Yasin mi yazdı? Ne yapıyor? Hoca'nın biri dedi ya bir eshocalardan var bu hoca. Böyle dedi. ''Benim dedi bu anlattıklarımı 104 kitapta bulamazsınız.'' dedi. <gülüyor> Altlarında rahmet Ahmet Hoca vardı. Az yollanmıyorduk, rahmetli olmalı. O da aşağıdan bakıyor. ''Dişedeki yalan söylüyorsun. Şey <gülüyor> <gülüyor> ''104 kitapta yoksa yalan.'' dedi yani. Şimdi benim dediğimi 104 kitapta bulsunuz yani. Böyle kitapsız. Şimdi kaynağını da verdin. Ama nasıl? İşte ''Yasin'' yedi kere tekrar ediyor. ''Yasin, Yasin, Yasin'' Havel Kur'an'la gidiyorsun, gidiyorsun gidiyorsun bir yere geliyorsun. لَحَلِكَ تَقْبِيرُ الْحَزِزِ الْعَالِيمِ لَحَلِكَ تَقْبِيرُ الْحَزِزِ الْعَالِيمِ Tekrar, selam-ı tekrar var. O bazı yerler yedi kere, on dört tekrar var. Şifresi bu. Hadi o şifreyi de verdik size bakalım. Allah Mübarek Allah. adamları, her anahtarı veriyoruz kendimize. Allah. Kullanır! Ondan sonra bana göre, hocam işim yok, bilmem ne yok. bizim karım huysuz çıktı, çocuk bozuldu, deme ya! Her gün yazıyoruz, her ay yazıyoruz. Ben de dua ederim size. Ben size fazla dua etkilerim, benim her tarafım olduk. Ne yapıcağım? <gülüyor> Ama ve lakin, amel edin, amel edin, hazinedir, vallahi hazinedir. Şu Ahrifal Dergisi'nin kıymetini bilmediğiniz bilmiyorsunuz. Şu yapılan yazılan dualar kaç kitap ararsan, Arapçalarda bulamazsın. Bizim özel kaynaklar getiriyor dünyanın nerelerinden kitapları. Burada bile yok piyasada. Kolay şey yok bunlar, amel edin. Bakın, ah Ahmet Hazretleri'nin kapısında, Ulema adamdır diyor ki, Şehid Allahu Aziz çok okuyor. Ve neşebi maşebi... Orada duaların kitabında var mesela. Onu yazmışız. Her namazdan sonra okuyoruz. Şehidallah nevla ilah ilahı ilahı eh, ve vel velâ tezûlul ilmi kaimen bil kısbı la ilahı illahü el-azîl-lâki ila Ondan sonra bir şey söylüyor. Ve neşebi maşebi maşebi allahum yi östevü'ullahi neşâdete ve yi indallah ödü'akün illallah dinlediğin aydallahı O bak duaların kitabında acayip bir şey o. Her namazdan sonra okunuyor. Evet. Kur'an'daki en büyük şehadet. Allah'ın birliğine bütün kitaplarında Allah'ın en büyük şahidi o ayet. Ondan büyük şahit yok. Ben o ayette mübarek diyor ki bakın tabi'in zamanındaki zatlar. Gittim diyor. Devamlı bunu ziyaret ettim. Orada birkaç gün misafir kaldım. Okuduğunu gördüm. Dedim efendi Hazretleri, bunun fazileti hakkında bir rivayet mi var ki böyle okuyorsunuz? Ne dedi bana biliyor musunuz? Bir sene hizmet et de o rivayeti sürdü. Bir sene, vallahi diyor kapıya gittim diyor, tarihi yazdım ki Tazlada mesai yapmayalım diye. <gülüyor> bir sene doldu, geldim dedik ki, hadi bir sene doldu bana bunu söyler. Ben size pedava yazıyorum bile Hanginize bir dakika gel dedim, kapıyı süpür dedim. <gülüyor> Dedi ki, bir sene sonra gittim diyor, koca adamlar ah Hazretleri, tabi büyük zatlar diyor evladım bunu kim okursa sonunda da bu eneşevi duasında okursa Allah Teala Hazretleri ya nazirette buyuracak ki bu kulumun benle ahdi var ve sözleşmesi var ben ahde vefalı olanların en vefalısıyım kulumu doğru cennete girdirin buna bir şey sormayın çünkü bu benden sözleşmelidir kutubi teslimde daha da bu kaynağı var ama kül demek istiyorum adamlar iki ay yol gitmiş bir hadis duymak için bir duayı öğrenmek için bir sene kapıda kalmış siz buldunuz bolluk, amel etmiyorsunuz. Okuyun. Birkaç küsle bana Allah için ulaştınız. Allah da sıkaydı kuraklarınızı elâhile eylesin. Kuşluklarınızı elâhile eylesin. Kuşluklarınızı emin Amin. Şimdi duamızı yapalım. E, Medik Necm Efendi'nin de nikahını kıydık ama e, bu arada en konuda nikah duasını da yaparız. Ve e, üstadımızın üstadı, hacı alayiler ve nazilerimizin nikahlardan sonra okuttuğu aşır var. Rum Suresi'nde o açtır şerifi de okuruz inşallah. Yatsı namazına kalkarız. Allah geğerdin bu aregeye. Amin. al rabbil ala ala ali ve, ve Amin. Allah inâ ne se'elûka el-Cennâh. Neûzumke minennâh. Allahümme inâ se'elûka l-adâk-ı el-Cennâh. Neûzumke mis-safatlike ve ellâh. Allahümme inâ ne se'elûka el-Cennâh. Ve mâ min kavni mu'âmed. Ve neûzumke minennâh. Ve mâ karrab eyle yâ min kavni mu'âmed. Allahümme inâ se'elûka mi'keyri mâ se'eleke nebüyüke Muhammed. Sallallâhu te'alâhu aleyhi ve sellem ne'ûzumke تو عليك الملا ولا حول ولا لا ما لنا وما Amin. Hayırlı niyetlere malik eyle Amin. Hayırlı salih amellere malik eyle Sen fazla göreminle Ya Rabbi rızağına vasıl eyle Amin. Senin rızağına cennetini yaklaştıracak inançlara amellere muhafab eyle Amin. Senin rızağından cennetinden uzaklaştıracak fikir inançlardan amellerden muhafaza eyle Amin Allah'ımız, vatanımızı, İslam vatanlarını hiç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Yahu asker polislerimiz, vatanımızı bizi korudukları için sen de onları muhafaza eyle. Amin. Şehitlerine rahmet eyle, katkınlarına nur eyle. Yakında eyle bu kadar polis, asker, çok şehit oluyor bu da haberler artık bitmez oldu. Ya Rabbi bu kanı durdur. Ya Rabbi bu teröristlerin ellerini kurut Ya Rabbi Amin. bu Ermeni döllerini, bu Suriyeli uşaklarını katliye eder. Allah'ım sen fazluk etme. Ya Rabbi alemin. Zulme uğramış bütün İslam beldelerini helâf eyle. Ay, ya Fad-ı Filistin'e yardım eyle, Haddi'ye yardım eyle. Ay, ya Rabbi Suriye'deki Ehl-i Sünnet'e acil yardım eyle. Ay, bu kâin Nusailî'leri helak eyle. Ay, ya Rabbi bu bu rejimlerini, bu Beşşar rejimini kahveyle, İslam eyle. Düşür yağlı bir âlem. Bir an evvel Ehl-i Sünnet'i rahata çıkar ya. Fırat'ta da ehl Sünnet'e yardım eyle. Ay, ay. Ya bugün bir kardeşimiz geldi, şaşırdım kaldım, çökme. Orada okuyor, e, ilahi yaptı, master yapıyor. Adı Ömer diye dönemiyor ya o şeye, Bağdat'a. Şiaların eline geçiyor bu olarak. Amerika ile birleştiler biliyorsunuz. Saddam'ı devirmek mesele değil. Onlar tabi sünni rejimi devirmek için. Şia'yı destek verdi Amerika'ya. Biliyorsunuz tezkere geçmedi, bizim buradan geçemediler. Oradan onlara destek verdi bu Şia. Ben diyorum da boşuna mı diyorum. Çocuk bugün dedi ki, 160 küsur adı Ömer olan kardeşimizi şehit ettiler. Dedi. Adı Ömer diye. Ben adım Ömer dedi ki, gidemiyorum şey demiyorum dedi ya, evet. yani bu. Ya çok dua lazım ya. Millet perişan halde. Ya Rabbi yardım eyle. ya. Amin. Şia belasından da kurtar bu Müslümanları. Amin. Şu anda Suriye'deki sıkıntı bütün Şia belasından. O İran'ın, Şia'nın desteğiyle gidiyorlar. E Muaviye'nin dölleri diye Behrensinde bindiriyorlar ya. Tecavüz ediyorlar, uzlara, camilere, her yerlerine. Ya Allah katanı. Ehl-i sünneti kurtar yavrum. Hakkı bin Muhammed Mustafa'nın hürmetine kurtar yavrum. Afin Afganistan'a, Pakistan'a da imdadı. Allah'ım Doğu Türkistan büyük zulüm altında. Yardım eyle yavrum. Doğu Türkistan'da Müslümanları kurtar yavrum. Hayırlı kolaylıkla çocuklarını çoğaltmalarını nasip et. hürriyetlerini muhafaza et. Çin gavuru onları alıyorlar ellerinden küçükken çoluğunu çocuğunu gavur ediyorlar. Ailesinden uzak ediyorlar. Allah'ım onlara tam bir hürriyet nasip eyle bu dünyanın neresinde zulme uğramış? Ehli İslam varsa, ne Kalâsı ya Rabbi. İddâhı ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım sen ya Rabbi ve Bize de ya Rabbi. Ehli sünnete Türkiye'ni güç ver ya Rabbi. Güç ver ya Rabbi. Masunun hükmünü söndür ya Rabbi ve la'ayu. Veya fayvalnaz. Asker polislerimizden şehir olanlarla ruhları için buyurun. Eshedü en la ilahe illallah. Eshedü en elhamdül abdur. Hediyeyle bir isal eyle ya Amin diyendiklerine arzuhundan azahat eyle. Amin. Ee, Necmi Efendi ile amine, bacımız nikahlanıp cemmeme mübarek eyle. Amin. Aralarında ülfet, muhabbet ve istikrar, ihsan eyle. Amin. Nefret, fitne ve firardan muhafaza eyle. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve khatice annemizin arasını tehlif buyurduğun gibi, Hazreti Ali Efendimiz'e Fatma-ı Zeyhara arasını cem ettiğin gibi, Adem Aleyhisselam'la Havva ve Ademizin aradan cem ettiğin gibi cem eyle ya Amin. Hayırlı ilimler, helal rızık bereketli ümürler, salih emretler iftihar eyle yavrum. Amin yavrum. Okunan Hakk-ı Şerif'i de düğüne, düğünün selameti gün ve bereketi gün okumuş hak ı Şerif'i de kabul eyle. Amin. Hazreti i Kur'an ürmetine mübarek eyle. Allah'ım hep evlerinizi ocaklamızda huzur ver yavrum. Sükunet ver yavrum. Tekinet ver yavrum. Birbirimize karşı anlayış ver yavrum. Boşanmalardan muhafaza eyle er yavrum. Saygınmalardan muhafaza eyle yavrum. Allah kanaat ver yavrum. Satır ver yavrum. Rıza ver yavrum Allah'ım İslam'a uykul evlilikler nasib Amin. <Laborator ilfiğim> Allahümme. Salli ve sellem. Ve bari, ala seyyidina. Ammenin nebiyil ümmin. El-Hafidil alil kadri. cahil. Ve alâ Allah'a salatu wassalamu alaykum ya Rasulullah, salatu wassalamu alaykum ya Habib Allah, salatu wassalamu alaykum ya Sayyid Allah ve Alayhinul Alayhinul Alayhin. Subhanahu Rabbika Rabbil Azizete amma asfobun. Fasalamu alaikum salim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. A'udhu billahi بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمشون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وعين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فيحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون But I mean, I uh... from um. لا فألسنةكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين Ve <tıklı> min <tıklı> <tıklı> Rabbil <utanlıklar> alemin <Sessizlik> İlâş-ı Rabbin Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem alihi ve ashabih ve meşâh minel kirâm il fâtiha sahibiyyiz. Evet inşallah cumartesi akşam namazını müteharkıf Antalya Konya altı kitap puanında namazı kıldırıp sohbet yapacağız. Sohbetten sonra da kitap fuarında kitaplarımızı imzalayacağız inşallah. Bazıları bundan rahatsız olmuş. Ya nasıl bu adamı çağırıyorsunuz, şudur budur falan. Ama elhamdülillah artık her yerden çağrılıyoruz. Allah Teala cemaatimizi ziyade eylesin. Akşam namazı 18.42'de oluyor, saat 7 gibi sohbet başlayacak. 7:30'dan buçuktan sonra imza Antalya'da Antalya ve havalisinde olanlar, radyodan dinleyenler, internetten dinleyenler Kardeşlerimize, sevenlerimize duyurmanızı rica ediyoruz. Plajlar mı yani ben... şey de mi?